Değerli seyirciler, Diyanet TV ekranlarından, Düşüncenin Özü programından hayırlı akşamlar diliyorum. Bu akşam ölüm bilinci ve hayatın anlamı konusunu konuşacağız. Çok değerli bir konuğum var. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Psikolojisi Ana Bilim Dalı Doktor Öğretimiyesi Sema Yılmaz hocamız bizlerle birlikte. Kıymetli hocam, hoş geldiniz. Hoş bulduk değerli Lamya Hanım. Teşekkür ederim. İyisiniz inşallah. Elhamdülillah. iyiyim, sizler de iyisinizdir. Çok inşallah. teşekkür ederiz. Evet, bugün güzel bir konuyu konuşuyoruz. Çünkü herkes anlamın peşinde bir şekilde hayatını anlamlandırmak e, konusunda. Herkes bir hayatının anlamını arıyor aslında diyebiliriz. Hocam tabii bu da ölümle de çok ilintili olan bir konu. Çünkü hepimiz dünyaya gelirken daha aslında bir gün öleceğimiz gerçeğiyle bu dünyaya geliyoruz. Ancak buna rağmen insanoğlu ölümü hep kendisinden uzakta tutuyor. Nitekim çevremizde de pek çok ölüme şahitlik ediyoruz. Ama buna rağmen sanki ölüm bize uğramayacakmış gibi bir algımız var. Öyle bir düşünce içerisindeyiz. Bu ölüm farkındalığının, ölüm bilincinin olmamasından mı kaynaklanıyor? Nedir ölüm farkındalığı? ölüm bilinci konuda neler söylersiniz? Her ne kadar ölüm evrensel bir gerçek olsa da, hepimizin beklediği kaçınılmaz bir gerçek olsa da ölümlülük bilinci sadece insana mahsus bir durum ve ölümlülüğün farkında olmak insanı aynı zamanda kaygılandırıyor ve ölümden olabildiğince kaçmaya e, sevk ediyor insanı. Bunun için aslında ölümden kaçmanın mümkün olmadığını bilmemize rağmen Onunla ilgili tedbirler almamız veya ölümün gerçekliğinden uzak kalmamız, ölümün bilinç altına itilmesi insanın ölüm bilinciyle alakalı. Fakat ölümlülük bilincini eğer insan doğru bir şekilde organize edebilirse, onu kendi kontrolü altına alabilirse ölüm kaygısıyla ilgili yaşadığı olumsuz duygulardan da uzaklaşabilir. Bunun için insanın ölüm farkındalığına sahip olması, ölümlülük bilincine sahip olması önemli bir husus. Ee, ölüm dediğimiz gibi bütün canlıları kapsayan evrensel bir gerçek. Fakat sadece insanoğlu ölümlülüğünün farkında. Öleceğini sadece insan biliyor değil aynen mi? Aynen öyle. Ee, sadece insanoğlu ölüm hakkında kaygılanıyor ve ölümle ilgili tedbirler alıyor. Ölümün... Getireceği kayıplarla ilgili hüzün duyuyor, e, keder duyuyor. Bunun için ölümün korkusunu, kaygısını nasıl yönetmesi gerektiğini bilirse, bununla ilgili farkındalığını geliştirirse daha kaliteli bir hayat yaşaması mümkün. Daha anlamlı bir hayat yaşaması mümkün. Evet ölüm kaçınılmaz bir gerçek fakat hayatı ölüm bilinciyle düzenlediğimiz zaman daha dolu dolu, daha anlamlı, daha değerli yaşamak mümkün. Zannedersem hani kaçmaktan ziyade onu bir kabule doğru, onu bir kabul etmek, kabule geçmek bu farkındalığın herhalde oluşmasındaki ilk adım değil mi? Bir gün Kesinlikle. öleceğimizi kabul etmek. Kesinlikle. Her ne kadar bu kadar açık, bu kadar kesin, bu kadar belirli bir gerçek olsa da insanın ölümsüzlük arzusuyla da çeliştiği için ölüm gerçeği. Bilinç altından olmak üzere insan bir takım derin kaygılar, derin çelişkiler yaşayabiliyor. O yüzden ölümü kabullenmek de bir o kadar zor. Yani ne kadar bu kadar açık bir gerçek olsa da, bu kadar belirli, bu kadar eşitlikçi, hiç kimsenin kaçamayacağı, inkar edemeyeceği bir gerçek olsa da, Aynı derecede de insan için kabullenilmesi zor bir gerçek. Sema hocam insanın en temel korkuların, korkuların başında ölüm korkusu geliyor. E, hatta e, psikologlar ve psikiyatristler e, esasında e, diğer bütün korkularımızın da e, temelinde ölüm korkusunun yattığını söylüyor. İnsan neden ölümden korkar? Bu Hı. konuda e, İslam düşünürlerinin yaklaşımı nedir? Aslında ölümden korkan tek varlık insan değil. Bütün canlıların ölümle ilgili iptidai bir korkuları var. Fakat hayvanlar ölümden daha anlık bir korku duyuyorlar. Aslında burada biraz ölümle ölüm korkusuyla ölüm kaygısını birbirinden ayırt etmemiz gerekiyor. Hayvanlar daha çok korku duyarlar. Belli bir korku nesnesi karşısında, belli bir tehlike karşısında, kendilerini koruma, hayatı devam ettirme içgüdüsüyle korku karşısında anlık tepkilerde bulunurlar. Onlar geçmişi ve geleceği algılayamadıkları için, ölümün nesnel gerçekliği karşısında bir tepkide bulunurlar ve bu tepkileri daha çok hayatı devam ettirme içgüdüsüyledir. İnsan diğer varlıklara nazaran hem geçmişi hem anı hem de geleceği yaşayabildiği için geçmişin pişmanlıkları, geçmişin anıları, Geleceğin endişe ve kaygıları ve şu anın mücadelesi insanın ölüm gerçekliği karşısındaki durumunu daha kompleks bir hale getiriyor. Bunun için ölüm karşısında insan hayvanların duyduğu iptidai korkudan ziyade daha çok kaygı duyuyor. Yani ölüm sonrasında ne olacak, ölüm sırasında neler yaşayacağım veya ölümle neler kaybedeceğim, başıma neler gelecek, ölüm anında nasıl bir acı duyacağım. Ölüm sonrası. Evet, Neyle en çok değil mi? korkutucu kısmı da kaygılandırıcı kısmı daha doğrusu insan için ölüm sonrası. Fakat biz burada ölümü daha çok hayatın anlamıyla ilişkilendirmeye çalıştığımız için birazcık psikoloji bilimi açısından hayatın anlamıyla ölümü anlamaya çalışacağız. Çünkü ölüm diğer olgularda olduğu gibi psikoloji biliminin çokça incelediği bir alan. Çünkü psikoloji bilimi insan davranışını anlamaya ve açıklamaya çalışan bir bilim dalı. Ve ölüm karşısında da insanın bilişsel, duygusal, davranışsal birçok tepkisi var. Bilişsel olarak örneğin insan ölümü düşünür. Daha çocukluğundan itibaren ölüm hakkında bir düşünce sistemine sahiptir. Tabii bu gelişim devreleri ...süresince, gelişim basamakları boyunca çeşitli değişikliklere uğramakta. En çok da gençlikte, daha sonra hayatın sonuna doğru yaşlılıkta, ölüm hakkında birçok şey zihninden geçirmekte, düşürmekte. Aynı zamanda insan ölüm karşısında bir takım duygulara sahiptir. Ölümden korkar, ölümden kaygılanır, ölümü isteyebilir veya ölüme meydan okuyabilir. Bunun gibi birçok karmaşık duyguya sahiptir. Hocam peki ölüme meydan okumak da aslında bir e, ölüm korkusu temelinde ölüm korkusu yok mudur? Belki ona, hani, e, hani, ölümsüzlüğü de isteyen bir varlık bir taraftan e, insanoğlu. E, biraz hani sanki hani ölümü e, şeye öteliyormuş gibi bir e, duygu mı bunu yap, yapıyor Kesinlikle acaba? Kesinlikle çok doğru. Aslında e, filozoflar da bilim insanları da İnsanın neredeyse bütün çabalarının ölümle ilişkili olduğunu söylüyorlar. Tabii bu çabaları, çalışmaları birbirinden ayırt edebiliriz. Bu alandaki düşüncelerimizi ne kadar netleştirirsek ölümle ilgili düşüncelerimiz de o kadar sağlıklı hale gelebilir. Veya ölüme karşı tepkilerimiz ve davranışlarımız da o kadar ideal hale gelebilir. Çünkü insan ölüm karşısında aynı zamanda davranış ve tepkide de bulunabilen bir varlık. Hem bunu biyolojik olarak, içgüdüsel olarak hem de zihinsel olarak bilinç düzeyinde gerçekleştirebiliyor. Burada bahsedeceğimiz konu da ölüm bilinci. Yani ölüme şuurlu bir varlık olarak ölüm hakkında düşünen, onun hakkında tasavvurda bulunan, ona hazırlık yapan bir varlık olarak ölüm karşısında insanın konumu nedir? Bunu anlamaya gayret edeceğiz biraz ve bunun birazcık da diğer ilim dalları elbette ölüm sonrasıyla da çokça ilgileniyor. Kur'an-ı Kerim'de de ölüm sonrası hakkında çokça ayet var. Fakat e, psikoloji bilimi olarak ölümden önceki insanın durumunu anlamaya ve hayatı nasıl anlamlandırdığı ve anlamlı bir hayat yaşadığında ölüme nasıl hazırlanabileceğiyle ilgili burada konuşmak daha Evet. Bizim Hocam biraz isterseniz i̇bn Sina'nın bu konuya yaklaşımı hı hı. E, önemli galiba e, İslam filozoflarından e, bu konuda neler söyler? Elbette Kur'an-ı Kerim'de hadis-i şeriflerde ölüm hakkında çokça uyarıda bulunulduğu için elbette İslam düşünürleri de bu konuda e, kendi külliyetlerini ortaya koymuşlar. i̇bn Sinan'ın da ölüm kurt, e, korkusundan kurtuluş adlı bir risalesi var. Ve bu Risalesinde kimlerin daha çok ölümden korktuğu konusunda bir takım tespitlerde bulunmuş. Örneğin ölümden en çok korkanlar aslında ölüm hakkında sağlıklı ve yeterli bir bilgiye sahip olmayanlar. Ve bu da çok doğal bir şey. Ölümü bilmek çok da kolay bir şey değil. Çünkü ölüm bir kez yaşanıyor ve bir daha geri dönüşü yok. Ve her bireyin, her insanın kendi ölümlülüğü, ve kendi ölüm tecrübesi tamamen kendisine mahsus. Hiç kimse bir başkasının yerine ölemiyor. Ve hiç kimse bir kez öldüğünde tekrar geri dönüp de o an neler yaşandı, sonrasında neler var mümkün değil. Elbette Yüce Allah ve Allah'ın Resulleri ölüm anı ve sonrası hakkında bize birçok açıklayıcı bilgide bulunmuşlar. Fakat yine de her bireyin kendi ölümü tamamen kendine mahsus. Bu yüzden o anın belirsizliği aslında bizi en çok korkutuyor. Yani ölüm anında neler olacak, neler yaşayacağım, acı çekecek miyim, ne kadar acı çekeceğim, sonrasında neler olacak, başka bir aleme geçecek miyim? Elbette bu bireyin kendi inanç düzeyine bağlı olduğu, dini sisteme de bağlı olarak şekillenebilir. Evet. Ölümün belirsizliği bizi en çok korkutan şey. Evet. Neyle karşılaşacağını? Elbette ölümün de. belirsiz oluşunun da hikmetleri var. Ee, o da bizi yaşama bağlayan bu geçici fani alemde bir takım sabit şeylere tutunmamızı sağlayan bir hikmet aslında. Diğer taraftan da onun her an gelebilecek olması, olasılığı her an bizi bekliyor oluşu da bizim için endişe verici. En büyük endişe burada yaşıyoruz. Bir diğeri, ölüm sonrasında neler olacak? Daha çok tabii ölüm sonrasında ahirete inanan bireyler için bu geçerli olabilir. Ee, ölümden sonra bir ceza, muhasebe, hesap var mı? Ve o hesap karşısında benim durumum ne olacak? Bununla ilgili sorular da insanı yine ölüm konusunda kaygılandırabiliyor. Diğer taraftan ölüm. Bütün zevklerin sonu, dünyevi bütün keyiflerimizin, bütün bağlantılarımızın, bütün sosyal ilişkilerimizin sonu demek. Sevdiklerimizden ayrılmak demek, bağlı olduğumuz, uğruna hayatımızı harcadığımız, çaba gösterdiğimiz her şeyin bir anda anlamının yitimi demek. Bu da insan için aynı zamanda kaygı verici ve hoşuna gitmeyen bir durum. Bunun için insan ölümden korkar. Evet. Genel anlamda e, ölüm korkusunu Belirsizliğe bağlayabiliriz. Ölüm sırasında ve sonrasında duyulacak acı, e, kabir azabı veya ahiret azabı, cennet, cehennem gibi konularla ilişkilendirebiliriz. En önemlisi de psikolojik açıdan dünyevi ayrılıkları. Sevdiklerimizden ayrılacak Ayneler. olmamız. O yüzden Karaca olan bu durumu o kadar güzel ifade etmiş ki ölüm ile ayrılığı tartmışlar ayrılık. Ölümden fazla gelmiştir diye. Ee, ölüm aynı zamanda ayrılık demek. Evet. Yani ölümün kendi gerçekliğinden, kendi acısından ziyade hem kendi bedeninden, kendi benliğinden de ayrılmış oluyor. Ve bu dağılma hissi, bu denetimin kaybolması insana acı ve kaygı veriyor. Hem de sevdiklerini birer birer kaybetmek ve onlar gittikten sonra geride kalmak ve o acı süreci, yaz dönemini Yaşıyor olmak da insan için acı verici. Evet hocam hani insan ölümden korkuyor ama sizin de biraz önce ifade ettiğiniz gibi gerek Kur'an-ı Kerim ayetleri gerekse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şeriflerinde ölüm ve ölüm sonrası hakkında da aslında bize bilgiler verilmiş. Hani Allah-u Teala bir taraftan bize ölüm gerçeğiyle işte her canlı ölümü tadacaktır ayetiyle karşı karşıya bıraksa da sonrasında aslında bu dünyada ölüm için hazırlık yapanların işte bir gün ona dönecek olanların da aslında karşılaşacakları yapanların ve yapmayanların karşılaşacakları akibeti de aslında ayetler bize haber veriyor. Biraz da isterseniz Kur'an ölüme nasıl yaklaşmış orayla devam edelim. Evet ölüm karşısında insan için en güzel teselli aslında Rabbinin onu vermiş olduğu ölümle ilgili, ölüm kaygısıyla ilgili onun çelişkilerini, korkularını teskin eden, teselli eden bilgiler ve ayetler. Ayetlere baktığımızda zihnimizdeki o belirsizlik, karmaşa biraz daha giderilmiş oluyor. Çünkü ölümün ve hayatın hikmetini görebiliyoruz ayet-i kerimelerde. Çok açık ve net bir şekilde cevaplarımızı alabiliyoruz. Örneğin Mülk Suresinde Allah Teala buyuruyor ki: "Elledi kalıgal mertevel hayatı liyeblu ve küm ey yüküm ahsenu amela." O ki ölümü de hayatı da sizden hanginizin daha iyi ameller yapacağını anlamak için belirlemek için yaratandır. Yani ölüm de tıpkı hayat gibi ve diğer bütün yaratılmışlar gibi aslında Allah Teala'nın takdirinde, Onun tarafından yaratılmış bir olgudur ve onun bir hikmeti var. Dünya hayatımızı nasıl idame ettireceğimiz ve neyin bizim için daha önemli, neyin daha önemsiz olduğunu anlamamız için aslında bir sabite o. Yani ölüm iyi ameller işlemek için belirleyici bir şey. Aynı zamanda hayatta birlikte anılıyor. Ölüm ve hayat birbirinin zıttı ki Allah Teala her şeyi zıtlarıyla birlikte yaratmış olduğunu haber verir bize. Ve İki uçtan birine kaymadan orta ve itidalli bir yolda nasıl duracağımızı ölüme ve hayata bakarak sürekli bu ikisinin arasında bir sarkaç gibi bulunarak dengede kalabiliriz. Ve bu da nihayetinde salih ameller işlemeye bizi götürmek içindir. Yine e, ölümle ilgili allah Teala e, şöyle dememizi istiyor bizden. Kul inne salati ve nusuke ve ve memati lillahi rabbil alemin de ki benim namazım benim tüm ibadetlerim benim hayatım yaşantım varoluşum ve benim ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Yani burada biz bizi e, varlığımıza son veren, kaygılandıran, dehşete düşüren ki bunlar da çok doğaldır. O ölüm gerçekliğinden biraz daha geriye çekip onun karşısında nasıl duracağımızı, nasıl konumlanacağımızı çok açık bir şekilde ifade ediyor. Çünkü bütün bunlar aslında Allah içindir. Varoluşumda, ölümümde, sonumda, tüm ibadetlerimde, tüm çabalarımda, tüm mücadelemde aslında Allah içindir. O yüzden ölümden korkmak ya da ölümü düşünmek ya da ölüm karşısında Titremek de, dehşete düşmek de insan için son derece doğaldır. O yüzden e, Nazım Hikmet'ten bir dize aktarmak istiyorum burada. Diyor ki, Tepeli şehrimde bıraktığım gonca gülümü, ne ölümden korkmak ayıp ne de düşünmek ölümü. Yani ölüm aynı zamanda bir ayrılık fakat insan için ölümün acısını tatmak, yaşamak, onun karşısında... Hayvani de olsa e, ilkel de olsa tepkilerde bulunmak, ölüm üzerine şiirler yazmak, türküler yakmak, yaslar tutmak hatta bazen bunlar da abartıya gitmek bile son derece doğal olabilir. Çünkü bildiğimiz gibi Allah'ın Resulü de yakınlarının kaybıyla, eşinin çocuklarının kaybıyla ölüm karşısında bu acıları duymuştur. Fakat o... Ee, sahabelerinin e, birazcık e, itirazına e, mazur kalmış biliyorsunuz. Evet. Ve diyorlar ki, Ya Resulullah siz de mi ağlıyorsunuz oğlu İbrahim'i kaybettiğinde? O da diyor ki biz insanız. Kalp hüzünlendiğinde gözler ağlar. Bu çok doğal bir şey. Ve bu insan olmanın aslında tamamen göstergesidir. Ben size ağlamayı, üzülmeyi yasaklamıyorum. Ben size üstünüzü başınızı yırtarak, e, abartılı tepkilerde, davranışlarda bulunmanızı men ediyorum veya tavsiye etmiyorum. Çünkü insanın doğasında her türlü aşırılık da bulunabilir, itidal de bulunabilir. Fakat inançlı bir insan ölüm karşısında daha çok teselli olma imkanı bulabilir. Çünkü ona daha fazla anlam sunulmuştur. Evet hocam. Hocam şimdi e, hayatımızın farklı dönemlerinde ölüme bakışımız da farklılık, farklılık arz ediyor. Hı hı. Bir gencin ölüme bakışıyla yaşlık döneminde olan birinin herhalde daha farklıdır e, ölüm hakkındaki algısı, ölüme yaklaşımı. Biraz bu farklılıklar üzerinden yaş dönemlerine göre e, nasıl farklılaşıyor ölüm karşısındaki tutumlarımız? Hı hı. Kesinlikle çok farklı çünkü insanın hayatı boyunca geçirdiği evreler tıpkı, tıpkı bir ağacın, Tohumdan başlayarak meyve verecek olgunluğa erişmesi süresince geçirdiği evreler gibidir. İnsan aslında ilk ayrılığı e, ruhlarla bedenlerin birleştirildiği ve Rabbimizin bize elestü bir rabbiküm, ben sizin Rabbiniz değil miyim diye sorduğu ve ruhlarımızın da bela, evet tabii ki sen bizim Rabbimizsin diye onayladığı, iman ettiği o evreden başlıyor diyebiliriz. Çünkü orada... E, İnsanın bedeninin yaratıldıktan sonra yaratıcı tarafından ona kendi ruhundan üflenmesi, ona kendi nefesinden verilmesi söz konusu. Fakat bu aynı zamanda tasavvufi anlayışta da kabul edilir, bu şekilde açıklanır. Bir ayrılıktır. Yani insanın Rabbinden ilk ayrılığı. Hatta tasavvufta bu ayrılık neyin çıkardığı o içli sesle anlatılır. Evet. O nasıl sazlıktan ayrıldığı için e, varlığı boyunca sürekli e, içlenir ve e, o anlamlı melodileri, o anlamlı sesleri çıkarırsa insan da o ilk ayrılığından beri yaşadığı o hüznü hayatı boyunca taşır. Tasavvuftaki açıklaması bu şekilde. Tabi psikolojide insanın e, doğum öncesinde de Anne karnında yaşadığı şeylerin kayıtlı olduğuna dair birçok yorum bilgi var. Fakat biz doğumla birlikte başlatabiliriz bunu. Bir bebek dünyaya geldiğinde ilk ayrılık kaygısını yaşıyor. Çünkü annenin o onu besleyen onu koruyan onun şefkatle kucaklayan rahminden soğuk kendi bedeniyle kendi akciğeriyle ilk nefesini alacağı. Fakat o ilk nefeste de İçine çektiği o oksijenin canını yaktığı ve ağlamaya başladığı dünyaya gelmiş oluyor. Ve dünya onun için korunaksız bir yer. Evet. Ve burada, Orada da bir belirsizlik var. Belirsiz bir öyle. dünyaya doğuyor. Dünyaya Şu bizim ölümünün karşısındaki tutumumuz da biraz ondan kaynaklanıyor. Önüneceğiz ama nereye, nasıl bir dünyaya gideceğiz? İlk İnsanın ayrılık aksiyetesinin doğumla birlikte başladığını söylüyor psikologlar. Anne bedeninden ayrılmak. Fakat sonra... Anne ile tekrar birleşmek, onun teması, ilk dokunuşu, onun ilk beslemesi bebeğin o kaygılarını giderebiliyor. Sonra eğer bu ilk temas, anne ile kurulan o ilk bağlantı güven içerisindeyse bebek kendisini güvende hissediyor ve güvenli bir bağlanma yaşıyor. Daha sonra gelişim seyri sırasında ilk belirleyici noktanın 6-8 aylıktaken başladığını Söylüyor psikologlar Çünkü orada bebeğin zihninde farklı bir aşama gelişiyor bu da nesne devamlılığı. Şöyle ki 6-8 aylıktan önce bebekte bebeğin kendi dışındaki dünya sanki onun için sadece duyu organlarıyla algılanır. Duyuları algıladığı sürece onlar vardır fakat gözünün önünden kaybolduğu zaman sanki onun için yokmuş gibidir. Fakat 8 aylıktan sonra bebeklerde nesne devamlılığı denilen bir zihinsel gelişim aşaması gerçekleşiyor. Yani bu şu demek, dışarıdaki varlıkların onun zihninde de birer temsili ve sembolü var. Yani bu şu oluyor, diğer dışarıdaki dünyadan ayrışmış oluyor. Artık kendi benliği oluşmaya başlıyor. Fakat bu farkındalıkla veya bu zihinsel gelişim aşamasıyla birlikte ilk ayrılık, Tecrübesi de ilk ayrılık kaygıları da başlamış oluyor. Tabii bebeklik süresi boyunca bu değişimler sürüp e, gidiyor. Gençliğe geldiğimizde gençlik için hayat son derece güçlü, enerjik, onu hayata bağlayan, keşfedebileceği birçok şey var. Birçok deneyim yaşayabilir. Kendi enerjisinin de, kendi gücünün de zirvesinde bedensel olarak, biyolojik olarak gelişimini tamamlamış durumda. Fakat aynı zamanda geleceğin belirsizliği de aynı yoğunlukta onu etkisi altına alıyor. Çünkü kimlik edinme aşaması, gençlik aşaması, ben kimim, ben ne olacağım, benim bağlantılarım neler, nereye aitim, hangi toprağa, hangi ülkeye, hangi aileye, hangi dine mensubum, bütün bu belirsizlikler, Genç için aynı zamanda endişeler getiriyor ve ölüm karşısında da o belirsizlik kendisini göstermiş oluyor. Ve az önce bahsettiğimiz gibi o ölüme meydan okumayı hatta ölümü istemeyi gençlik döneminde daha çok gözlemleyebiliyoruz. O kendi gücünü test etme çabası ölüm karşısında da zirveye ulaşabiliyor. Çok çeşitli adrenalin getiren sporları denemek ya da hayatın sınırlarında yaşamak. Bazı bağımlılıkların, bazı deneyimlerin e, içinde kendisini bulması yine onun bilinçaltında ölümle ilgili duyduğu o korkuları ya da o belirsizliği ile e, ilgili olabilir. Diğer taraftan yetişkinliğe geldiğimizde evet. asıl e, ölümün bizi daha somut bir şekilde karşıladığı dönem belki. Biraz ama daha başlıyoruz Yetişkinlikte Biraz yetişkinlikle. daha düşünmeye başlıyoruz ama yaşlılıktaki gibi değil. Yetişkinlikte biraz daha bizi dünyaya bağlayan e, ailelerimiz, e, geçim derdi, aile sahibi olma, çocuk sahibi olma, o çocuklara rehberlik etme, biraz daha bizi sanki bir günün öğle vakti gibi daha meşguliyetler içerisinde tutuyor ve bu birazcık bizim ölümle ilgili ilişkilerimizi sekteye uğratabiliyor veya ölümle ilgili düşüncelerimizi kaygılarımızı birazcık geri plana atabiliyor. Ama yaşlılığa geldiğimizde ölüm sanki somut bir gerçek gibi bize her an kendini hatırlatıyor. Çünkü yaşlanan beden, duyuların zayıflaması, bazı yetilerin kaybı, kulakta, gözde, temel e, duyularda gerilemeler, evet. hastalıklar ki artık günümüzde hayatın geri kalanında devam edecek olan hastalıklar var. Bu hastalıklar doğal olarak ölümü bize somut bir şekilde hatırlatıyor. Hatta bedendeki yaşlanma bildiğimiz gibi durdurulamayan bir yaşlanma, hücresel düzeyde bir ölüm aslında her an bizi bekleyen bir şey. İnsanın hücre, her hücresinde programlanmış bir ölüm var, bir süre var ve o süre bittiğinde hücre kendiliğinden son buluyor, tüm hayatiyeti son buluyor. Aslında varoluşumuzun başından beri hayat boyunca biz ölmeye devam ediyoruz. Fakat bu kayıplar yaşlılık döneminde artık geri gelmemek üzere kayboluyor. Onun için yaşlılık bize ölümü daha somut bir şekilde gösteren bir dönem. Bildiğimiz gibi Hazreti Ömer kendi kölesine her gün bir miktar para veriyor ki kendisine ölümü hatırlatsın diye. Fakat bir gün artık ona kendisine ölüm hatırlatmamasını artık buna gerek kalmadığını söylüyor. Neden diye sorduğunda diyor ki çünkü artık saçlarıma aklar düştü. Başka bir hatırlatıcıya gerek yok. O yüzden yaşlılıkta ölüm çok daha somut bir hale geliyor. Bu yüzden bu aşamada kişi daha çok geçmişini sorgulamaya başlıyor. Evet hayatın sonuna yaklaştım fakat hayatımı yeterince istediğim gibi Hedeflerime ulaşabileceğim şekilde, yaşayabildim mi, evet. emellerime ulaşabildim mi? Eğer buna kendisince tatmin edici bir cevap verebiliyorsa, o zaman umut duygusu onu e, karşılıyor. Ve ölüm sonrası ve geçmişe doğru da bir umut duygusuna kapılabiliyor. Yani yeterince elimden geldiğince hayatımı yaşayabildim, kendi inançlarım, değerlerim doğrultusunda. Kendi hayallerim, beklentilerim doğrultusunda gerçekleştirebildim. Bu duyguya sahipse umut duygusu onu kaplıyor. Fakat geçmiş hayatını istediği yönde yaşayamamışsa, hedefleri, emelleri gözünde kalmışsa ki bu çok zordur aslında insan için. O zaman onu derin bir umutsuzluk duygusu kaplayabiliyor. Erik Erikson özellikle hayatın sonundaki bu benlik bütünlüğü ve umut duygusu üzerinde çokça durmuştur. Bu umut duygusu tabii ki inanan insan için daha güçlü olabilir. Çünkü Allah'ın rahmetinden ümit kesmemek müminin özelliklerinden birisi. Her ne kadar geçmiş hayatını boşa vermişse de son nefesine kadar tövbe etme imkanı iman eden kişiye sunulmuştur. Tabii bütün insanlara aynı şekilde sunulmuştur. Eğer bu imkandan faydalanabilirse ölüm sonrası da onun için umut verici olabilir. Evet inşallah diyoruz herkes hayatını anlamlı kılacak işler, ameller peşinde geçirir diyoruz. Hocam biraz da insanı bu varoluşsal korkuları, kaygıları üzerine konuşalım. En temeli zannedersem ölüm korkusu ama bunun yanında işte özgürlük, yalnızlık gibi bir takım başka varoluşsal kaygıları daha var. Bunlar üzerinden biraz konuşalım, devam edelim kısaca hocam. Psikoterapistler, psikologlar. Ölümün diğer tüm kaygılarla ilişkili olduğunu söylüyorlar. Ölüm kaygısının ve diğer tüm kaygılarımızın temelinde ölüm kaygısı olduğunu söylüyorlar. İnsanın ölümden kaçması ya da onunla ilgili kaygılarının son bulması imkansız. Bu var olmamızla ilgili bir şey. Yani var olmak demek aynı zamanda son bulmak demek ya da varlığın bir başlangıcı ve sonu olması demek. Tabii e, özellikle de varoluşçu psikoterapistler, psikiyatristler e, farklı açılardan bakabiliyorlar duruma. Ateist varoluşçular, örneğin bunlardan bir tanesi Ervin Yalom, e, kendisinden önceki diğer varoluşçular gibi. E, hayatı şöyle anlamlandırıyor, diyor ki hayat iki karanlık arasında bir ışık çakması gibidir. Yani biz öncesini bilmiyoruz. Bundan önce neydi, ne vardı bilmemiz mümkün değil. Tabii ateist ve agnostik bir şekilde yaklaştıkları için duruma ama şu an varız ve bu bir inkar edilmez bir gerçeklik. Ölümden sonrasını da hiç kimsenin net olarak bilmesi mümkün değil. O yüzden bu ışık çakması yani şu anki, şu an bilincinde olduğum, burada olduğum, nefes aldığım, bu bedene sahip olduğum bu bilinç içerisinde hayatı nasıl anlamlandırıyorsam, Ölüme nasıl bir anlam yüklüyorsam benim için önemli olan budur. Ve bunu kimse benim elimden alamaz. Elbette inanan insanlar için ölümden sonrası da başlangıçtan öncesi de elbette bir bütünlük arz ediyor. Bunlardan ayrı düşünülemez. Bunun için ölüm kaygısı karşısında insan ne yapmalı peki? Onunla yüzleşmek ölümle ilgili sağlıklı bir Algıya sahip olmak insanın ölümle ilgili kaygılarını da azaltabilir. Fakat bu çok zordur diyor Yalom. Ölümle yüzleşmek sanki güneşe bakmak gibidir. Güneşe bakmak ölümle yüzleşmek kitabında böyle ifade ediyor. İnsan nasıl güneşe doğrudan bakamazsa ölüme de o derece doğrudan bakamaz. Bu zordur. Fakat kim bu zorluğu göze alırsa yani ölümü düşünürse ki genellikle inançlı insanların ölümden, inançsız insanların ölümden kaçındığını düşünürüz. Fakat öyle değil. Ölümü sağlıklı bir şekilde düşünmek insanı hayata daha çok bağlar. Hocam aslında inançsız bir insan daha fazla ilgilenmesi lazım. Çünkü onlar için bir belirsizlik var ama hani hı hı. inanan bizler için aslında öyle bir belirsizlik yok yani. Biz ölüm sonrasında esasında buranın çok geçici bir süre olduğunu biliyoruz. Hı hı. Hani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin hadis-i şerifinde buyurduğu üzere işte bir yolcunun bir ağaç altında biraz hı. dinlenmesi gibi bir mola vermesi gibi tarif ediyor dünya hayatını Dolayısıyla burada kaldığımız kısa bir süre. Esas hayat orada başlıyor. Dolayısıyla bu aslında insanın hani hayatı anlamlı kılması noktasında çok temel bir gerçeklik. Yani buna inanan bir insanın herhalde ölüme bakışı da inanmayan bir insandan çok daha olumlu ve pozitif olacaktır diye düşünüyorum. Elbette böyle olması beklenir. İdeal olan budur. Hı hı. Fakat insanın din karşısındaki durumuyla, Dinin durumu aynı şey değil. Yani psikoloji insanı bir birey olarak, canlı bir organizma olarak kendi çatışmaları, çelişkileri, korkularıyla ele alır. İnsan Kur'an-ı Kerim'de de ifade edildiği gibi zayıf bir varlık, unutkan bir varlık, inkar eden bir varlık, nankör bir varlık. Bunun için insanın ölüm karşısındaki durumlar da elbette değişkendir, farklıdır. Her bireyin kendi anlayışı, bakış açısı, o bize sunulan anlamı kavrayabilmesi, onu hayatına e, uygulayabilmesi pek kolay bir şey değil. Tabii aslında din e, ve e, kitabımız ve peygamberimiz bunları söylüyor ama hı hı. insanların onu algılayış evet, şekli, elbette. yorumlayış şekli, elbette. hayatına dahil ediş şekline göre de farklılık arz ediyor tabii ki. Aynen bu her bir bireyin, yeryüzü üzerinde yaşayan her bir bireyin kendi tecrübesine bağlı. İnsan merkezli baktığımız zaman, insanın zayıflığını, çelişkilerini gördüğümüz zaman bunu çok daha doğal bir şekilde karşılayabiliyoruz. Fakat inanan insan için şöyle bir farklılık var. Ona bazı hazır anlamlar sunulmuştur. Az önce ayetlerde bahsettiğimiz gibi yol gösterilmiştir. Fakat bu yolu ne kadar yürüyebiliyor o kişi, ne kadar onları kendi hayatına uygulayabiliyor? Orada işte farklılıklarımız başlıyor. Diğer taraftan ölüm aynı zamanda yalnızlıkla da ilişkili. Çünkü yakınlarımızı kaybedeceğiz, onlardan ayrılacağız. Ayrıca yalnızlık sadece diğer insanlarla kurduğumuz ilişkiyle de sınırlı değil. Kendi içsel yalnızlığımız. Yani insanın üç türlü yalnızlığından söz ediliyor. Bir, diğer varlıklarla, diğer insanlarla olan bağımız ve onların kopması, zayıflamasıyla ilgili duyduğumuz yalnızlık. Bir diğeri... Kendi benliğimizle ayrışmamızdan ya da ondan ayrı kalmamızdan duyulan bir yalnızlık. Fakat bir yalnızlık çeşidi var ki o da varoluşsal bir yalnızlık. Yani insan sırf insan olduğu için, sırf bu şekilde yaratıldığı için veya var olduğu için aslında yalnız bir varlıktır. Az önce bahsettiğim gibi o elest beziminden dünyaya gelmiş olmak, anne rahminden kopmuş olmak, diğer insanlarla kurmaya çalıştığımız tüm bağlantılar ve en sevdiğiniz insan, aile bireyleriniz yanınızdayken bile hı hı. duyduğunuz o içsel yalnızlık yok edilemez bir yalnızlık, varoluşsal evet. bir yalnızlık. Sezai Karakoç'un zannedersem onun hani ifadesiyle aslında sürgünde olmak değil mı bir anlamda? Evet evet kesinlikle. Öyle diyor. Ey sevgili uzatma dünya sürgünümü benim. Fakat diğer taraftan ömürle ilgili Cahit Sıtkı Tarancı'nın yaş 35 yolun yarısı eder derken yolun yarısını 35 olarak hesap etmiş. Fakat 46 yaşında hayatını kaybediyor. Ölüm aynı zamanda ömür ve ecelle de Alakalı insanın e, doğal bir ömrü var ve bu ömür ne uzatılabilir ne kısaltılabilir. Tabi her bireyin e, yüce yaratıcı tarafından takdir edilmiş bir ömrü var. Fakat bir de insanoğlu olarak doğal bir ömrümüz var. Yani ortalama 80-90 maksimum 120-150 yaşına kadar yaşayanlar olsa da bir çınar ağacı gibi 600 yıl yaşayamaz. Ya da diğer varlıklar bazıları bir gün yaşıyor bazıları bir an kaybolup gidiyor, parlayıp gidiyor. İnsanın da doğal bir ömrü var. ve Bu ömrün bir gün bitecek olması insanı kaygılandırıyor. Evet. Hocam şeyle devam ederim. Çok zamanımız kalmadı. Hı hı. Biliyorsunuz hani ölümü biraz kendimizden uzak tutmaya çalışıyoruz. Yani herkese geliyor ama sanki bizden çok uzaktı gibi hissediyoruz. Ama zannedersem ölümün o acı yüzüyle yakınımızı, bir yakınımızı kaybettiğimizde, sevdiğimiz birini kaybettiğimizde acı bir şekilde yüzleşiyoruz. Kimleri tabii bunu daha rahat bir şekilde atlatabiliyorken kimler içinde bu yaz süreci, bu kayıp süreci bir takım psikolojik sorunlara da sebep oluyor. Bu bir yakının kaybı durumunda nasıl süreçlerden geçiyor insan? Buraya da değinelim biraz hocam. Evet, aslında ölüm hakkında konuşmak için Bilim insanı ya da filozof olmaya gerek yok ya da din adamı olmaya gerek yok. Hemen herkesin istisnasız ölüm hakkında söyleyebileceği şeyler vardır. Çünkü bu çok tam tamamen bireysel bir tecrübe. Her insan sadece kendi yerine ölebilir, kendi ölümlülüğünü düşünebilir ve onun yaşayacağı acıyı bir başkası onun yerine yaşayamaz. Bu açıdan... Elbette kendi ölümlülüğümüz hakkında düşünüp endişeleniyoruz ama asıl acı verici olan yakınlarımızı kaybedecek olmak veya kaybediyor olmak. Bir yakını kaybedildiğinde insan fiziksel de ve psikolojik olarak da ruhen de ciddi bir acı duyuyor. Tıpkı bir bedende açılan bir yara gibi fiziksel olarak hissedilen bir acı duyuyor. Evet. Kübler Roz, Amerikalı e, psikolog. Ölümün ardından yaşanan aşamaları bu yaz süreci üzerinde e, ölümcül hastalıklar yaşayan bireylerle çalışmalar yapıyor. Onları üç yıl boyunca gözlemliyor, görüşmeler yapıyor ve ölümün ardından, kaybın ardından beş aşamalı bir süreç geçtiğini söylüyor. Bunlardan ilki şok aşaması. Tıpkı bir fiziksel yaralanma gibi ölümün ardından da bir yaralanma yaşıyor kişi ve e, kabullenemiyor o durumu. Ee, ve bununla birlikte bir e, inkar, yalnızlık hissi, e, bu olmuş olamaz, benim başıma gelmiş olamaz, bu gerçek olamaz yani onu kabullenememe durumu. Daha sonra e, o kayıpla birlikte, e, onun yokluğuyla birlikte e, başına onu getiren şey nedir? Bu bir kader midir, ilahi tecelli midir, kaza mıdır? Kendi hatalarına mı bağlı yoksa ölen kişinin ihmallerine mi bağlı? Öyle bir sorgulamaya Pazarlık, gidiyor Pazarlık, öfke. Evet. Hem o kişiye, ölen kişiye de öfke duyabiliyor insan. Neden şimdi yok? Neden gitti? Neden tedbir almadı? Neden tedavi olmadı? Veya kendisine de öfke duyabiliyor. Neden onunla daha çok şey paylaşmadım? Veya neden onu uyarmadım? Eğer bu bir hastalık veya bir kaza sonucu gerçekleşmişse kendisini de sorgulayabiliyor suçluluk duyabiliyor hatta şöyle bir şey var kaybın arkasından kişi survivor guilt denilen hayatta kalan kişinin duyduğu bir suçluluk duygusu var böyle bir suçluluk yaşayabiliyor bütün bunlarla baş ederken elbette zorlanabiliyor daha sonra bütün bunların sonuç getirmeyeceğini de fark edebiliyor ve ardından bir sessizlik dönemi depresyon. Fakat o süreçte yine insan için oldukça ızdırap verici bir dönem. Hayatın anlamının kaybı, yeniden başlayacağını bilememek, yeniden hayata tutunmak için e, arayışta bulunmak depresyon dönemini getiriyor. Fakat ardından insanın doğasında var bu. Nasıl ki küçük bir yara bile önce kabuk bağlar, sonra o kabuk düşer, sonra yeniden kabuklanır, sonra iyileşir, belki iz kalır, belki kalmaz. O e, Ölümün bıraktığı yara da doğal bir şekilde iyileşebiliyor ve bunun ortalama 6 ay sürdüğünü söylüyor Kübler-Roz. Ee, tabii bu ölüm öncesindeki kişinin psikolojik sağlığına, sağlamlığına da bağlı olarak değişebilir. Fakat ardından kalan hüzün, yaz tabii ki ömür boyu devam edebilir. Bir de bütün bu süreçler içerisinde ve sonrasında umut duygusundan bahsediyor kübler Rose. Bu süreci eğer umut duygusuyla destekleyebiliyorsak tüm bu aşamaları daha kolay bir şekilde atlatmak ve hayata yeniden adapte olmak mümkün. Evet hocam. Hocam artık sonuna geldik programımızın. Ben son olarak şunu sormak istiyorum. Hani bizler inanan insanlar olarak hayatın ve ölümün anlamını Rabbimizin bize bildirdiği üzere anlamayı idrak etmeye, tefekkür etmeye çalışıyoruz ama insan insanoğlunun hayatın anlamını bulma noktasında ölümle nasıl bir yüzleşme içerisine girmesi gerekiyor? Bunu da bitirelim isterseniz. Tabii mümin için ölüm sonrasına hazırlık yapmak, ibadetlerini yerine getirmek, hayatı olabildiğince itidalli doğru bir şekilde yaşamak, hidayet üzere hayatını sürdürmek tavsiye edilmiş. Fakat, daha doğal, daha psikolojik açıdan baktığımızda da hayatın en basit gidişatına, günlük yaşantılara bağlanmak, bir hedef belirlemek kendisine, uğruna ömrünü harcayacağı anlamlar seçmek, insanın ölüm karşısında da daha teselli edilmiş, daha kabullenilmiş bir hayat sürmesini sağlayabilir. Ben son olarak İsmet Özel'den bir alıntı yapmak istiyorum. Çok İyi. sevdiğim Münacat şiirinden evet. son bölüm. Ee, bütün kayıplar karşısında aslında söylenebilir bu. Diyor ki, şimdi tekrar ne yapsam dedirtme bana Ya Rabbi. Taşınacak suyu göster, kırılacak odunu. Kaldı bu silinmez yaşamak suçu üzerimde. Bileyim hangi suyun sakasıyım Ya Rabbel Alemin. Tütmesi gereken ocak nerede? Aslında hayata bağlanmak son derece basit eylemlerle bağlı olunan ne için yaşıyorum ben, neye hizmet ediyorum, hangi suyu taşıyorum, nereye taşıyorum. Bir ocağı tüttürmek, bir e, evin idamesini sağlamak, bir sahip olduğu mesleği sürdürmek. Bütün bunlar aslında hayatın anlamı. Çok da ötelerde, çok da felsefi değil. Evet. Bunlara bağlı kaldığımız e, ve günlük hayatımızı, idame ettirebildiğimiz ve bunları elbette değerler uğruna, bazı ahlaki değerleri, dini değerleri temel çatı olarak kabul edebildiğimiz ve onlar uğruna yaşayabildiğimiz sürece hayata tutunabilmek mümkün. O zaman hayat daha anlamlı bir hale ulaşabiliyor. Evet hocam çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Değerli izleyenler bir düşüncenin özü programı daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarda sizlerle birlikte oluncaya kadar hoşçakalın, Allah'a emanet olun.